Bölüm 183 Belirli ayet ve sureleri okumaya teşvik Hadis 109 Ebu Said Râfi İbni Mualla Allah ondan razı olsun şöyle demiştir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce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 Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Bu gece indirilen ayetleri görmedin mi? Onların benzeri asla görülmemiştir. Onlar Kul hüve bi bil felak ve kul auzu birabbin nas sureleridir. Hadis 1015. Ebu Said el Hudri'nin Allah ondan razı olsun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 Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır ki o sure bir adama şefaat etti, neticede o kişi bağışlandı. O sure Tebarekelazi bi'l-mülk suresidir. Hadis 1017.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 Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal şerrinden korunmuş olur. Bir diğer rivayet sonundan 10 ayet şeklindedir. Hadis 1022 İbn Abbas'tan